ders dersimizde inşallah tekrar beraber oluyoruz. Maide suresi ayet 90'dan itibaren birlikte inşallah ayet-i kerimeye bakıyoruz. Eee Maide suresi Maide suresi 90. Ya eyhullezine amenu ey iman edenler melham ve Me el sabı ve lam Eeyman edenler içki ve benzeri şeyler kumar dikili taşlar ve fal okları ancak diyor riümmin ameli şeytan Evet şeytanın işi birer onun ameli olan pis işlerdendir veciteni buhu Kaçının? Umulur ki ne yaparsınız? Bu kurtulursunuz. Aslında Aslında bu işlere bir başladınız mı? Zordu kurtulması. En iyisi hiç başlamayın demek. Yani bura anlamak lazım. Çünkü ayetin dizayında bu ifade mevcuttur. Yani bu işlere bir tutulursanız, bir yakalarsanız bırakması çok zor. Öyle gerçekten kumara yakalanan insanlar bir ömür harcıyorlar, bitiremiyorlar. Kurtulamıyorlar. Efendim, e, fal veya falcılık insanların, falcılık e, şu manadadır. İnsanların üzerine bilgiler e, edinmiş olduğun o bilgilerin, e, insanlar üzerinde mutlak doğru diye söylemek ve onun beklentisini insanlar üzerinde meydana getirmek yasaktır. Çünkü asla, Bedensel ve biyolojik varlıklarla ilgili işaretler elbette vardır ama bu işaretler mutlak bilgi yerine geçmez. İşarettir. Onun için bu zandan başka bilgi oluşturmaz. Zan ile oluşan bilgilerin her bireri, Efendim bir ihtimal bilgilerdir. İhtimali bilgiler ise mutlak bilgi diye sunmak şarlatanlıktır. Mesela başka bir örnek adam hava raporunu çok masum bir örnek. Hava raporunu efendim mutlak bilgi diye sunanlar vardır ve mutlak bilgi diye sunanlar da yine şarlatanlık yapıyor. Ama orada e, pek inançla ilgili bir zararımız yok. Ama falcılıkta inançla ilgili zarar vardır. Onun için yasaktır. İnsanları kendine güvendirip ve geleceğe o şekilde yönlendirmiş olmak e, büyük bir şarlatanlık, büyük bir günahtır. Ama fal ilminin dayandığı işaret ilmi zanna bağlı bilgiler elbette e, uluorta insanlar üzerinde tahakküm aracı olarak kullanmadan istifade edilecek bilgilerdir. Çünkü bu açıdan bir sürü haramlarla ilgili bilgiler de e, zehir bile e, doğru yerde kullanılırsa yararlıdır. Böyle bir yarar tarafı da vardır. Onun için bu ince noktayı kaçırdığınız zaman bu ince bir noktadır. E, neden İslamiyet fal, falcılığı yasaklamış? Bununla ilgili e, Efendim e, aracı kullanılan Kurban kesmeler, şunla bunlar neden yasaklanmış ince noktayı anlayamazsınız. Yok, i̇çki kumar da yasaktır çünkü kumar zaten bütün kötülüklerin anasıdır. İçki fikri, aklı, iradeyi devre dışı bıraktığı için de haramdır. Yani insana zararlı veren her şey, zarar veren her şey, zararlı olan her şey haramdır Haram. <gülüyor> ve de çirkindir. İnsanlara yararlı olan her şey el aldı. Ve de faydalıdır. Bu açıdan şeytanın e, sizi kandırdığı işlerden, pis işlerdendir. Pis burada mecazi, ahlaki bir ifadedir. Onların kendilerindeki bir pislik aramak yerine daha ziyade bu işin kaçınılması gereken kötü bir işti. Çünkü sonunda iradenizi teslim ediyorsunuz, kendinizi kaybediyorsunuz, aileler yıkılıyor, Efendim çocuk çocuk e, ortada perişan kalıyor. yiğit ki delikanlı insanlar bir sürü kabiliyetlerini yitiriyor efendim bu bunca açılan bu zararlar şeytanın arzu ettiği ve sizi gitmeniz dolayısıyla böyle işler yapmanız dolayısıyla şeytanı sevindirdiğiniz olaylardır. Allah sevinmez. Bir kulun kötülüğüne Allah sevinmez. Fectenibuhu kaçının uzak durun çünkü bu işe bir bulaştınız mı kurtulamazsınız. Böylelikle umulur ki gerçekten bu kötü işlerden kurtulmuş olursunuz diyor. Bu ayet-i sürekli üzerinde durulması gereken, bugünün bir sürü sıkıntılarımızın temel taşı halinde olan problemlerimizin Efendim anlatan ayettir. Bundan sonraki ayet-i de yine, neden Allah bizi içkiyle, kumarla, falcılıkla, buna benzer dikili, taşlar e, vesaire bu amaçla kullanılan her türlü oyun e, ve buna benzer kolayından köşeyi dönme diye tabir ettiğimiz şeytanın e, üçgeni diye bildiğimiz bu şerli işleri neden yasaklıyor? Adam gibi adam olmak, insan gibi yaşamak için. Kurtuluş burada. اِنَّمَا يُرِيدُشْ شَيْطَانُ اَنْ يُوْقَى بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةِ وَالْبَادَاءُ اِنَّمَا يُرِيدُشْ شَيْطَانُ Allah bunu istemiyor sizde. Kim istiyor? Şeytan istiyor. Neyi istiyor? Bizim birbirimize düşman olmamızı istiyor. Yeni kurulmuş aile. Biri altı ay geçmiyor. nasıl sonra iş kemumar yüzünden birbirine düşman oluyor. Dost olacak aileler birbirine hasım oluyor. Düşmanca tavırlar içine giriyor. Bir mahalle efendim kadın kocaya, kocası da kadına yaptıkları zulümle, Efendim e, Ve her tarafta kötü örnek olarak televizyonlarda şurada burada görüyoruz. Yıkılan yuvaları görüyoruz. Bunların hepsi şeytanı sevindiren işlerdir Allah'ı değil. Allah sevinmez. Kulun kötü duruma düşmesini Allah hiçbir zaman istemez. Burada kimi sevindiriyoruz? İnsanlığın düşmanı şeytanı sevindiriyoruz. Allah sizin aranıza buğuz, adavet sokmaz. Kim sokar? Şeytan sokar. Nerede? Fil hamri, içkide, vel meysiri, kumarda, içkide, kumarda e, bu şekilde sizi aranıza düşmanlık ve buğuz sokmak ister şeytanı düşünün. Bu şeytan bunu yapıyor. Ve yasuddeküm an zikrillahi ve anı salati, sizin Allah'ı tefekkür etmenizi, Allah'ı zikretmenizi, Allah'ı hatırlamanızı da namaz kılmanızı, Allah'a yönelmenizi de istemez. ondan yüz çevirmenizi ister. Fehelle entum muntahud. Daha hala içki ve kumar ve buna benzer şeyi bırakmadınız mı diyor? Daha hala bırakmıyor musunuz? Bırakmayacak mısınız? İşte bu ayet kelime son ayet-i kerimedir. Yani ondan önceki ayet-i kerimelerde içki, kumarla veyahut buna benzer işlerle ilgili ayet-i kerimeler bu ayet gelmeden önce hala yapıyorlardı. Ve artık dedi Rizsüm min ameliş şeytan fehele entümün Bırakmayacak mısınız? Bırakın artık. Yeter. Bitti. Bundan önceki ayet-i kerimelerde yine Medine döneminde rivayetlerden uzun bir müddet hala e, içiyorlardı. Namaz vakitlerinde ayık olma şartıyla diye bir müsamah, müsamaha vardı. Sonra hatta o müsamaha döneminde de bir sürü Suriye'den içki sipariş edilmiş Ee, ve onlar geldiğinde ise bu ayet gelmişti. Ve hepsi Medine çarşılarına döküldü. Orada e, birkaç e, gün ya da hafta diyebiliriz. E, çarşılar içki kokusundan geçilmedi diye rivayetler var. Tarihte de bunu görebilirsiniz. Demek ki bu ayet kelime bu iki ayet kelime içki ve kumarın tamamen kalkmasıyla ilgili bir ayettir. E, şimdi bu ayet kelime kerime... içerdiği itibariyle, içeriği itibariyle, hüküm itibariyle, önceki ayetlerden birçok büyük bir kısmı nesketmiştir. Yani bir kişi kalkıp da bugün şunu diyemez. Yani efendim, yani işte bir ay, iki ay, üç ay falan hala içebiliriz, helaldir. Ondan sonra yavaş yavaş falan, yavaş yavaş tedirici e, anlamak doğru gibi görünür. Ama bu Ee, uzun bir müddet yapılan bu günahın helal olduğu manasına gelmez. Tedrici olarak tevbe caizdir. Ama tevbe neden caizdir? Tevbe neye lazımdır? Bir şeyi günah olduğunu düşünerek tevbe caizdir. Eğer yaptığım helaldir, geçici olarak bir ay, iki ay daha bu helal işi yapıyorum diye düşünürsen ondan tevbe demez. Onun için de burada biz nesih, yani bu son gelen ayet Önceki gelen 3 ayetin içerdiği hükümler kısmını e, nesh ettiğini, devreden çıkardığını düşünmedikçe kimse tevbe edip bırakamaz. Onun için de doğru tefsir adına söylüyorum, hükümleri doğru çıkarmak adına böyle anlamak lazım. Şimdi bundan sonraki gelen ayet kelimede yani 93. ayet kelimede ve attiyullaha ve attiyur rasule vehzeru Allah'a itaat edin, sözünü dinleyin. kelamını, emrini, hükmünü yerine getirin. Resulüne itaat edin. Onun sözünü dinleyin. Onun verdiği hükümlerde razı olun. Vahzeru. Evet. Ve tersini yapmaktan da kaçının. Sakın ha itasızlık etme. Ve ente tevellaytum fe inne ma ala resulina Eğer bundan kaçınırsanız, yani Allah'ın, Resulullah'ın sözünü, sünnetini yaşamaktan kaçınırsanız, Yerine getirmez, itaat etmezseniz bilin ki Allah'ın Resulü ne? Resulümüze diyor, belâh-ı açık tebliğden başka bir sorumluluk yoktur. Ona bir şey olmaz, ona zarar veremezsiniz. Zarara gidecek siz olursunuz. Siz kumar işler efendim kötü işler yaparsınız, falcılık yaparsınız efendim içki içersiniz kolayından köşeye dönersiniz ama bir şey de sizi döner. Şeytanda sizin etrafınızda döner. Şeytanda etrafınızda dört döner. Sizi kötülükten kurtarır. Kimse kurtaramaz. Leysa alellezine amenu aminu salihati cunahun f ta'imu izah metteqav amenu aminu s-salihati s-summetteqav ahsenu vallahu yuhibbul muhseniyin Evet. <gülüyor> Eğer takva ile inanarak ameni salih işleyerek Sonra takva, sonra iman, sonra takva, sonra ihsanla bu üç ümertebeyi de anlattıktan sonra bunların yemelerinde, içmelerinde bu güzel insanların herhangi bir şekilde Allah bir zorluk getirmek istemiyor. Yani size bunlar bunca yasakların ya Allah bizden yani bir neşeli olmamızı istemiyor mu yani filan. Hayır hayır hayır bu değil. Doğru anla diyor. Bu değil. Allah sizin yiyip biçmenizi de ister. Güç kuvvetli olmanızı da ister. Ama haram ve helallara dikkat etmenizi ister. Allah Resulü neyi helal ve haram dediyse onlara dikkat etmenizi ona göre yaşamanızı ister. Sizin kurtuluşunuzu kurtulmanızı ister. Allah iyi insanları sever. İhsan sahibi insanları sever. İmanı takva ile, imanı tekrar takva ile güçlenmiş İhsan makamında olan Muhsin kulları sever. Diyor. Ayet-i Kerime. Evet. Buraya kadar ki olan ayet-i kerimede e, içki, kumar, Efendim dik fal ok, oku e, ve dikili taşlar için Efendim haram olan e, konuları şeytanın e, neden sevindiğini anlattıktan sonra da böyle bir ayet ile bitirmiş oldu. E, genelde ben tefsir derslerinde dikkat derken konu değiştiği zaman bırakıyorum ama burada 1 2 3 ve dördüncü ayette konu değişti. Şimdi bırakırsak ne olacak bilmiyorum. Evet. Bundan sonra isterseniz burada bırakalım. Çünkü bundan sonraki bunu bir yere dosya edip yerleştiriyoruz. Yerleştirirken konu değişecek. Konu değiştiği için de elbette konu bütünlüğüne zarar verecek. Bu açıdan burada bırakalım. Bugün. İnşallah hayırlısı bundan sonraki niyetim bu değildi ama böyle olsun. Evet. 94. ayeti kelimeyi de manasını vermiş olduk. İnşallah ben mikrofonu bırakıyorum. Diğer kardeşlerimiz e, odada diğer yerlerde takip eden kardeşlerimiz devam ederler inşallah. Efendim 95. ayet-i kerimede başka bir derste buluşalım. Yeni bir konuyla inşallah o konuda yine İhramlı iken Bazı şeylerin helal ve haram kılındığıyla ilgili ayetler geliyor Allah'ın selamı sevgi ve muhabbeti Üzeriniz olsun sevgili Kardeşim esselam aleyküm.